BÖLÜM 4 DOĞRU SÖZLÜLÜK Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz. Doğrulardan olun ve hem de doğrularla beraber olun. 9- Tevbe 119 Gerçek şu ki, Allah'a teslim olmuş bütün erkekler ve kadınlar,